Merhaba, 2008'de kendilerine Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi' adını veren bir grup arkadaşın heyecanlı sohbetlerinden doğan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali her sene dünyanın dört yanından başka bir dünyanın mümkün olduğunu anlatan belgesellerle izleyicisiyle buluşuyor. Şimdi ise Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin fikir sahipleri, Sürdürülebilir Yaşam üzerine online bir TV kurma hazırlığındalar. Sürdürülebilir yaşam TV fikirlerini şöyle anlatıyor. Festival sürecinde belgesellerin nedenle etkili olduğunu gözlemledik. Gücünü gerçekten alan iyi çekilmiş bir belgeselle son derece çetrefilli konuların etkin şekilde anlaşılması ve benimsenmesi sağlanabilmekte. Bu filmlerin festival katılımcılarının ötesinde daha çok izleyiciye ulaşması için yıllardır festival ekibinden arkadaşlarla Elimizden geleni yaptık sözleriyle anlatıyorlar. Sürdürülebilir yaşam .tv bu çabanın devamı olarak festivalde gösterilen belgesellerin daha fazla kişiye ulaşması düşüncesiyle doğmuş. Kurulacak online TV'de belgesellerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve şirketlerin de sürdürülebilirlik yönünde attıkları adımların ve yaşadıkları dönüşümün hikayelerini aktaran filmleriyle yer alabilmesi planlanıyor. Henüz kurulma aşamasında olan Yaşam TV için fongogo.com üzerinden bir kitle fonlama kampanyası başlatmış durumda. Kampanya için hedeflenen miktar 18 bin lira. Şu ana kadar 6.150 lira toplanmış fonlama kampanyası için son tarih ise 16 Ekim 2014 olarak belirlenmiş. Ayrıca kampanyanın sona erdiği gün sürdürebilir Yaşam.tv adresi üzerinden Yaşam TV'ye erişebilir olacağız kampanyaya destek olanlarsa yuvacık Kayaüstü Yaylası'nda Trekking'e gitmekten sürdürülebilir yaşam film festivalinde filmle yayınlanan yönetmenlerle yemeğe kadar çeşitli hediyeler planlanmış kendileri için sürdürülebilir yaşam nokta destek olmak için kampanyaya taksim p taksim sürdürülebilir yaşam TV adresinden erişebilirsiniz. Programa denizlerdeki sürdürülebilirliğin önündeki en büyük engellerden biriyle yani aşırı avcılıkla devam ediyoruz. Edirne'nin Enes ilçesindeki göllerde ve ilçenin Meriç Nehri kıyısında bir günde bir ton mavi yengeç yakalandı. Balıkçılar tarafından çıkarılan su ürünleri kooperatifine getirilen yengeçler... ...buralarda kasalar halinde buzlanarak ihracatçı firmaya satılıyor. Enes Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yaşar Pınarcı... ...kilosu 1,5 liradan olan ihracatçı firmanın mavi yengeçleri yurt dışına sattığını söyledi. Balıkçıların yengeçleri yakalayarak kooperatife getirdiğini anlatan Pınarcı... ...biz de burada toplayıp toptan ihracatçı firmaya satıyoruz... Son günlerde mavi yengeçler bol miktarda çıkmaya başladı. Böylece milli ekonomiye katkı sağlanmış oluyor diye konuştu. Enezli balıkçı Serkan Sönmez de her gün göllere ve nehre yengeç düzeni kurduklarını belirtti. Geçimlerini mavi yengeçten sağladıklarını anlatan Sönmez, mavi yengeçler son yıllarda Enez'de arttı. Bu artış balıkçının da yüzünü güldürdü diye konuştu. Balıkçı Ali Osman Çakal ise denizdeki balıksızlığın imdadına mavi yengeçlerin yetiştiğini kaydetti. Elazığ 1. İdare Mahkemesi, 2008 yılında yapımına başlanan ve önümüzdeki günlerde su tutmaya hazırlanan Pembelik Barajı ve HES için imar planları olmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Barış Yıldırım, 13 Mart 2014 tarihinde Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine başvuruda bulunarak Dersim-Elazığ sınırındaki Peri Suyu üzerinde inşaatı devam eden Pembelik Barajı ve HES projesinin onaylı imar planlarının bulunup bulunmadığını, imar planları bulunmuyorsa baraj inşaatının mühürlenerek durdurulması talebinde bulundu. Talebin Elazığ İl İdaresi Genel Sekreterliği tarafından reddi üzerine Yıldırım, Elazığ Birinci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Barış Yıldırım'ın başvurusunu görüşen mahkeme Peri Suyu üzerinde inşaatının büyük bölümü tamamlanan ve su tutma işlemine hazırlanan Pembelik Barajı ve Hez projesinin onaylı imar planları bulunmadığı için oy birliğiyle inşaat için durdurma kararı verdi. Mahkemenin kararının ardından Dersim Belediyesi, Dersim Kültürel ve Doğal Minas Koruma Girişimi üyeleri ve köylülerle basın toplantısı düzenleyen Barış Yıldırım, bu karar Türkiye'de imar planı bulunmadığı için bir barajı ilişkin olarak ilk yürütmeyi durdurma kararı diye konuştu. 18. Dünya Organik Kongresi İstanbul Kongre Merkezi'nde Buğday Derneği ev sahipliğinde gerçekleşecek. Ekolojik tarım konusunda dünyanın en etkili kuruluşu olan Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu yani AIFOAM, 18. Genel Kurul ve Kongresi'ni 13-15 Ekim 2014 tarihlerinde Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. Kongrenin hemen öncesinde 10-12 Ekim tarihlerinde ise ön konferanslar yapılacak. Alper Tolga Akkuş'un Yeşil Gazete'de yer alan haberine göre ön konferanslarda gıda toplulukları oluşturmak, Türkiye'de organik sektörün önündeki zorluklar, kırsal kalkınma için organik aile çiftçiliği ve adil ticaret, dünya çapında organik tarımı anlamak ve dünyaca ünlü biyolog... Alan Savory'nin katılacağı dünyada organik hayvancılık, güncel durum, kalkıma ihtiyaçları ve talepleri gibi organik tarım ile ilgili birçok farklı konu konuşulacak. Ön konferansların yeri ve zamanı konusu ve nasıl kayıt olunacağı ile ilgili ayrıntı bilgiye OWC2014.org adresinden ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum yakalayamayanlar için OWC2014.org adresinde her türlü bilgi var organik kongre konusunda.